Ya derlerde melül mahzun gezerken Gökyüzünde bulutları süzerken Kara kuşlar hayalimi bezerken Gönlüm düştü memleketin ağına Hasret kaldım bizim göllü bağına Göllü bağın göllerinde çimerdik Harman vakti gelir geme binerdik Tasalı Bekir'den korkar sinerdik Rahmetlinin güneş doğsun yüzüne Ne heybetli görünürdü gözüme Tut düşürür damda bastuk yaparduk Bulamaca aluçalar katarduk Korkumuzdan bulutlara bakarduk Yağmur gelir bastuk toplanır damdan Anam derdi, ben usandım bu camdan. Gıdik taşı, buzluk taşı sarp kaya, Çıkardık üstüne, bakardık suya, Sündo nenem burada söylemiş maya, Türküleri, koyratları, coşidi, Gettik baktu Ozan gölü boş idi. Bir gün kalktık dedik buzluğa gidek Gidip de guduret buzundan yiyek Dedim kardeş savuk olur çok diye Sabah sabah yola revan olundu Dındık ile buzun yolu bulundu Oradan çıktık ala yaprak göründü Girdik baktık Murat suyu serindi Yolda tutçu Cemil bize yerindi, hey gidi hey dedi gençlik çağlar. İnledi ahıyla muşut bağlar. Ne bacılar gördük girmiş yaşmağa, Güne baktuk gün dolaşmış aşmağa, Geç kalmıştuk göllü bağa kaşmağa, Eve geldik oldu yatsı zamanı, Baba menseledi döndük harmanı. Anam ekmeğime kaymak koyardı Bacım erken gahar yarpah yolardı Babam suyu salar gözsüz boğardı Nazarlıklar her kapıda nal olsun Göllü bağın bedürüsü dal olsun Şuşnaz yokuşunda merkepler inler Yolcu koyrat söyler daşaltı dinler hatırların servet olduğu günler, arabalar çıktı, yollar toz oldu. İşte o tabiat böyle bozuldu. Tevek gölün suyu gayet incedi, Tandoğa göl bize pek derincedi. Hatı etsek hatamız yerincedi, bilürlerdi çagalığın halından. Çok şey aldım şirin göllü balımda. Sakızlıkta keklü yavu yapardık, Tek cevize gelir, ceviz çırpardık. Koyunları tek tek göle atardık, Ne temizdi göllü bağın günleri, Gönül arar şimdi eski günleri. Orağımız kör alırsa bilerdik, Terimizi golumuzdan silerdik, Her orakta bereketi dilerdik, Anam derdi bir yağa iki ese iki ese ölçeği iki le keser fırtına da tipi olur sazaktan sabahları keklük sesi uzaktan yarı gece it sesleri uzaktan gelür gelür kulağıma giderdi karanlığı korkuları yenerdi. Gönlü bağım senin gönlün şen olsun Sende doğan gönüller pür şen olsun Hasretliğin bağrımı deşen olsun Beni de bir hatırlayan olaydı Olaydı da şu canımı alaydı Yaralıyım halım yama.